Açık Kastı. Evet Açık Radyo Brasi 95.0 AçıkRadyo.com.tr'de internet adresimiz ve biraz önce de sözünü ettiğimiz duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi Bahri Bayram Belen'le hukuk güvenliği programımızın yapımcısı ve aynı zamanda Açık Radyo'nun hukuk ekibinde kendisi uzun bir zorlu bir Yol kat ederek dün Cuma günkü karara geldik. Şimdi onunla ilgili kamuoyuna duyuruda da beşinci duyurumuzda da belirttiğimiz gibi radyoda ve çeşitli internet mekanlarında mahkemenin bütün itirazını radyo ve televizyon üst kurulunun itirazını reddetmesi üzerinde konuşacağız. Merhabalar Bahri Bey hoş, hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar Ömer Bey. Merhabalar. Merhabalar oradaki bütün arkadaşlara merhaba diyorum. Evet, sizi biz de birlikte kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz çabalar için. Bütün arkadaşların emeği sizin aynı zamanda e, bu konuda desteğinizle, emeğinizle e, olumlu bir sürece gelmiş durumdayız. Evet, şeyden önce bir bu oyuna duyuruyor. Kısaca... E, nakletmek imkanını da bulmuştuk ilk yarım saat içinde evet. şimdi biraz daha ayrıntılara girelim neler olup bitti ve neler olup bitmesi bekleniyor diye biraz zor evet siz biliyorsunuz ama dinleyicilerimize belki bir kere daha anımsatmak gerekebilir Açık Radyo'nun 24.4 2024 günlüğü saat 8'de başlayan Açık Gazete programı ile ilgili Radyo Televizyon üst kurulu ee, bir yayın durdurma e, ve de aynı zamanda ciddi bir e, para cezası verdi. E, bu yani hem yayın durdurma hem para cezası e, sebebi olarak gösterilen e, 24.4 2024 günlü programa e, verilen bu ceza aslında ağır bir cezaydı ve kabul edilemez bir cezaydı. E, çünkü hakikaten e, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, işte bunun içinde söyleyebileceğimiz radyonun, televizyonun, görsel, medyanın e, yayın özgürlüğü açısından e, hakikaten kabul edildi. Şimdi ben 48 yıl bu 24-4-2024 günlü <gülüyor> yayın nedeniyle Lütük tarafından verilen bu e, 22-5-2024 tarihli kararın dayanağını bile açıklamaktan endişe duyuyorum. Bir kere en ağır e, cezanın en ağır yönü bu. Yani bu kadar anayasada ne diyor? Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasında usulüne göre kabul edilmiş insan haklarına ilişkin sözleşmeler atfıyla kabul ettiğimiz e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hatta Birleşmiş Milletlerin insan haklarıyla ilgili e, düzenlemeleri, insan hakları evrensel beyannamesi bütün Bunları bilmemize rağmen ve anayasanın ifade özgürlüğüyle ilgili birçok kararını bilmemize rağmen Yargıtay'ın bu konudaki kararlarını bilmemize karşın Ben deneyimli bir avukat olarak şu anda Rütü'nün ceza verme sebebini açıkça konuşamıyorum İşte en büyük tehlike bir kere burada yani ve en ağır en ağır e, verilen kararın en ağır yönü bu, bu burada ki işte e, açık radyonun dünyanın bütün seslerine, bütün renklerine, bütün titreşimlerine açık olduğunu söyleyen radyonun hukuk ekibinde bulunan avukatlardan biri olarak ben bu konuda e, ağzımdan çıkacak sözler nedeniyle e, tedirginim. İşte en ağır konu bu. Çünkü ne uluslararası sözleşmeler ne iç hukuktaki anayasa kararları, yargı kararlarına göre herhangi bir şekilde suç teşkil etmeyen veyahut da suç olmasa bile radyo televizyonla ilgili yasal düzenlemelerin ilkelerine aykırı olmayan bir haber programıyla ilgili böyle bir ceza verildi. Bununla ilgili tabii ki en ağır yönü bu dedim. Onun dışında ifade özgürlüğünün genel olarak bu kararla e, ihlal edildiğini genel olarak bu e, kararla ifade özgürlüğüne çok ciddi bir tehdit oluşturulduğunu e, söylemediyiz. Çünkü ifade özgürlüğünü engelleyen işte yani e, hakikaten kişilerin haklarını ee, zarar veren bir yayın olması lazım ki hatta bizim yargıtayımızın birçok kararında kişi haklarıyla kamunun bilgilenme hakkı arasında bir e, tereddüt olursa bunun kamunun bilgilenme hakkı konusunda e, yorumlanması gerektiği e, kuralı var. E, bunun dışında bir e, toplumun sağlığına zarar verecek bir yayın bu kişi ifade özgürlüğüne aykırı olabilir. Ve de tabii açık radyo ile hiçbir zaman e, yan yana konulamayacak bu 6112 sayılı işte Radyo Televizyon Üst Kurulu ile ilgili yasal düzenlemede sözü edilen İrk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mesele farkı gözeterek toplumu kim ve düşmanlığa tahrik edemez veya top, e, toplumda nefret duygularını oluşturamaz. Şimdi bu, bu yani yasadaki bu ilkeyi Açık Radyo'nun ihlal ettiğini söylemek dünyadaki herkesi yani Açık Radyoyu sevmeyen, beğenmeyen herkesi bile güldürebilir. Bu, bu acı bir e, komedidir bu. O bakımdan verilen kararın çok ağır bir karar olduğunu ve hakikaten iç ve ulusal üstü hukuk açısından da kabul edilemez bir karar olduğunu öncelikle <gülüyor> belirtmeliyiz. Bu konuda e, arkadaşlarla bir... Dava hazırlığı yaptık tabii ve bu e, davayı açtık. Bu arada bilmiyorum bu ayrıntıyı e, söylemekte değer var mı? E, bu karar açık radyoya tebliğ edildikten sonra biz araya da bayram girmişti sanıyorum. Evet aynen öyle olmuştur. Evet bu beş e, defalık yayın durdurmanın günleri ne zaman gelecek diye bekliyoruz ve de hatta işte bu yani te arada... tebliğ edilmesini bekliyoruz evet evet tebliğ edilmesi yani o günler ne gün bize tebliğ edilecek ve radyoda e, ona göre bu e, yasal bir zorunluluk olduğu için bu yayın durdurmayı kararda belirtilen şekliyle uygulayacak ama hatta şöyle düşündük e bayram, işte bayramda böyle bir yayın durdurma e, uygulaması yapılırsa e, bu etkili olmaz diye düşündü ritük ve e, onun için bayramdan sonra bizi, bize bu tebligat yapılacak diye bekliyoruz. O arada işte e, yine kararda belirtildiği gibi verilen para cezasının taksitlendirilmesiyle ilgili başvuruyu yapmışız. Bu ritük tarafından... Bu taksitlendirme isteğimiz kabul edilmiş. İlk taksitte yatırmışız. Ama sonra anlıyoruz ki siz bu ıı, yayın durdurma konusundaki kararımızı uygulamadınız. <gülüyor> evet. Yani bu çünkü teknik bir konu var. Gönderilen ilk yayın durdurma ve para cezasına ilişkin ek olarak konulan bir belge teknik olarak açılmamış. Bunun neden açılmadığını bana göre Türkiye'de e, en bilgilisinden en cahiline kadar bu e, bilgisayar ve elektronik cihazları e, bilen herkese e, sorsak herkes diyecektir ki, ba, diyecektir ki bu belgeler bazen açılmaz. Yok şu programı indir, yok bu programı indir ondan sonra aç diye. Ki diyordu bu konuda e, deneyimli arkadaşlar olmasına karşın böyle ve ikinci bir karar geleceğini öğreniyoruz ki bu zaten yasada var ama aklımıza gelmeyen bir yasal düzenleme hiç aklımıza gelmiyor çünkü e, hakikaten bunları uygulamadığınız zaman doğrudan hiçbir e, e, yeni gerekçe olmaksızın sizin lisansınız iptal edilebiliyor ve bununla ilgili de artık bir daha yayın yapamıyorsunuz ee, hatta bu frekansın mali değeri belki de açık radyo için ve onun yayınlarının sürdürülebilmesi için ikinci bir e, öneme sahip ama çok ciddi bir e, mali değeri de var e, bu, bu, bu da e, gidecek şimdi e, burada bir şey teslim etmek lazım bu ikinci karar bize tebliğ edilmedi veya belki de alınmadı bunu bilmiyoruz ama böyle bir kararın alınacağını duyduk burada şunu teslim etmek gerekir ki bu karar alındı mı alınmadı mı bilmiyoruz ee, bize tebliğ edilmediği için de zaten e, içeriğine e, muttali değiliz içeriğini bilmiyoruz ama bu konuda eğer bir karar alınrüük'ün bir e, çok şedid davranmadığını burada teslim edelim. Çünkü eğer şedid davransa ve kararı aynı gün bize bildirseydi e, bizim yayınlarımız tamamıyla duracaktı. Bu konuda şedid davranılmadığını sö söylemeliyim. Bunun birçok sebebi olabilir. Yani bu bu kadar haksız bir e, ilk ceza kararı ve arkasından da teknik olarak olması %100'e yakın bir e, aksama nedeniyle e, sonuçta bir e, açık radyo gibi sadece açık radyo değil herhangi bir radyo veyahut da televizyon olabilir e, basın ve ifade özgürlüğünü tamamıyla ortadan kaldıracak bir uygulama e, hakikaten çok ağır bir sonuç olurdu belki Rütük Bununla ilgili durumu değerlendirerek şiddet davranmadı. Nihayet e, açtığımız dava e, işte açık radyo ya ilişkin şirket anafor yayıncılıkla ilgili davada e, biz işte bu e, efendim e, bizim lisansımız iptal kararı gelecek mi gelmeyecek mi diye düşündüğümüz bir sırada bir yürütmeyi durdurma kararı geldi. Ve bu yürütmeyi durdurma kararı elbette bize e, açık radyoya bir nefes aldırdı. Ve bu davayı takip eden avukat arkadaşlara en çok nefes aldırdı yani. Çünkü e, bir anlamda e, bu işin takibi konusundaki yükümlülük sorumluluk avukat arkadaşların e, sırtına yüklenmişti ve bizde açık radyo gibi bir e, yayın organının sesinin kısılmasını önleyemediğimiz için, önleyeme için e, bir çözüm bulamadığımız için, e, kalemimiz ve dilimiz buna yetmediği için diye e, çok daha ağır bir yük altındaydık. Bu karar yürütmeyi durdurma kararı e, verildi. Tabii Pardon Bahri Bey, bu, be, bu, bu noktada bir... E, Araya girebilir Hayır. miyim lütfen Hayır. yani sizin de net olarak söylediğiniz gibi böylesine işte beş program açık gazetenin beş programına şey yapıp tatil verip onun yerine de işte TRT'den alınmış şehir belgeselleri bir ikişer saat beş gün boyunca evet. çalınmaması. 30 yıla yakın milyonlarca saat programlar yapılmış tarihten sosyolojisine psikiyatrisinden psikolojisine kadar her türlü dünyadaki belki de en zengin şeylerden bir tanesini oluşturan programlarından bir tanesinin sona ermesi gibi bir tuhaf trajikomik bir durum olacaktı. O zaman sizin bu son söylediğiniz paragrafı ben şöyle özetleyeyim. Bir akademi kapatılacak. Bir akademi sona erdirilecekti. Çünkü orada tıptan tekniğe, efendim kültür ve sanattan bilime, efendim habercilikten yorumculuğa her şeyin olduğu bir akademi susturulacaktı. Evet, öyle bir risk vardı. Neyse ki bu bu şekilde önlendi. Pardon, bu araya girdim. Siz lütfen devam edelim. Evet, eder musunuz? Ondan evet sonra... tabii ki doğal olarak beklediğimiz şuydu. Verilen bu yürütmeyi durdurma kararı üzerine radyo-televizyon üst kuruluşu da bir itiraz yapacaktı. Bu itirazı hiç gelipmeden anında yaptılar. Biz de bu konuda e, avukat arkadaşlar olarak hatta yayının niteliği ve yayının, yayıncılığın e, donanımı olan sizlerle arkadaşlarla e, bir toplantı yaparak e, bu e, yapılan itiraza karşı cevabımızı şekillendirdik, e, olgunlaştırdık. E, doğrusu e, o çalışmayı yaparken bir kere daha ne kadar bu kararın haksız olduğunu ne kadar adaletsiz olduğunu ve ifade özgürlüğüne ne kadar aykırı bir karar olduğunu gördük ve davamızın ne kadar haklı olduğunu da anlamış olduk. Tabi bu radyo-televizyon üst kuruluşunun yürütmeyi durdurmaya ilişkin verilen Ankara 21. İdare Mahkemesi kararını yaptığı itiraza biz de bu hazırlıklarla bir cevap verdik. Ondan sonra yani beklemeye başladık çünkü şeyler, özellikle yürütmeyi durdurma kararları duruşma yapılmaz. Şimdi mesela tutuklama kararı dediğimiz ceza muhakemesinin tedbir kararları duruşmalı yapılabiliyor. Ama işte diyelim ki hukuk mahkemesine bir tedbir kararı verildi. Onlar duruşmalı yapılabiliyor. İtiraz üzerine duruşma açılıyor. Orada taraflar gene söyleyeceklerini söylüyorlar. Ama burada dosya üzerinden inceleme yapılıyor. Ve bize onu beklemekten başka bir şey kalmamıştı. E her gün sabah, öğlen, akşam hatta bunların aralarında da böyle bir karar çıktı mı diye bekledik. Fakat e, cuma günü e, sabahın ilk saatleri yani 9 itibariyle Mahkemenin kalemine gelen oradaki yazmanların, katiplerin, görevlilerin e, belli bir karar alındıysa bu kararı e, Uyap'a koymaları anı saat 9'dan itibaren öğreneğinde takip ediyoruz. Aşam gördük ki aslında cuma günüden önce yani 1 Ağustos'ta bir karar verilmiş ama o kararın Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından yazılan itiraz üzerine verilen kararın belki de yazımı, belki de işte düzenlenmesi, kontrolden geçilmesi. 20 Temmuz itibariyle adli tatil başladığı için oluşan nöbetçi heyette imzaların toplanması biraz uzun sürmüş olabilir. Nihayet Cuma günü dosya kendi mahkemesine davayı görecek mahkemeye ulaştırılmış ve o mahkemede de uyapa konulduğunda bu kararı gördük. Doğrusu yani beni baştan hiç böyle tabirler kullanmayı sevmem ama tam öyle. Yani eşeğimizi kaybettik sonra bulduk gibi. Böyle bir şey. Çünkü bu kadar haksız ve hukuka aykırı bir karar ama sonuçta verilen bir yürütmeyi durdurma kararı. İtiraz üzerine verilen karar da diyor ki 21. İdare Mahkemesi'nin açılan davada istenilen yürütmeyi durdurma talebi sonrası verdiği yürütmeyi durdurma kararında herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden yapılan itirazın reddini diyor. Peki Kısaca zamanımızda çok fazla yok sanıyorum. Özettiğim bu tedbir kararı yürütmeyi durdurmak kararı bir tedbir kararı aslında yayınlarımızın sürmesini sağladı ilk günden itibaren. Ee, ama arkasından yapılan itirazda yine bir e, sıkıntılı bekleiş vardı ve burayı da oldu. Ama dava devam ediyor. Nedir o dava? İşte e, 24 Nisan ...2024 tarihinde Açık Gazete'nin e, haber programında e, söylenilen bazı sözcükler... ...işte Avukat Bahri Belen de bu sözcükleri burada söylemekten e, kaçınıyor yanlış ve kötü olan bu. Bununla ilgili açtığımız dava, bu kararla ilgili açtığımız dava devam edecek. E, i̇dari yargıda duruşmalar olmuyor. Bir defa duruşma olabilir... Ee, belki o duruşma günü verilir mi verilmez mi bilmiyorum. Sonuçta idare mahkemesi 21 Noğlu idare mahkemesine düştüğü için o mahkeme bu konuda esasla ilişkin. Şimdi bu bir tedbire ilişkin bir kararda esasla ilişkin bir karar verecek. Bu karar hakikaten radyo televizyon üst kurulunun verdiği kararın iptal yönünde de olabilir. Bu davanın reddi yolunda da olabilir. Yani şu anda yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olmasına rağmen aleyhe de olabilir. E peki biz o zaman ne yapacağız? O zaman bununla ilgili bir üst mahkeme olan e, danıştaya başvuracağız. Peki diyelim ki aleyhimize bir karar verdi. iptal karar verdi. Bu yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldırır mı? Bana göre kaldırmaz. Sonuçta ee, bizim aleyhimize bir karar verilmesi halinde bizim danıştaya yapacağımız başvuru ve danıştayın vereceği karara kadar bizim lehimize bir karar verilmesi halinde yani bu davamızın e, açık radyonun açtığı yayın durdurma ve para cezasına ilişkin açtığı bunların iptaline ilişkin açtığı dava e, lehimize sonuçlanırsa radyo televizyon üst kurulunun Danıştay'a yapacağı e, temiz başvurusu sonucuna kadar da radyonun yayınları devam edecek. E, umuyorum ki e, bu kadar haklı olduğumuz ve bu kadar adaletsiz ve ağır bir ceza konusunda e, 21. İdare Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararı gibi buna yapılan itirazı reddeden 10. Daire'nin kararı ve bu kararın dayandığı gerekçe e, gibi e, mahkeme esasa ilişkin kararında da olumlu bir karar verecektir umuyorum Tabii bu kesin bir şey değil Sonuçta e, yargısal sürecin şu an olumlu bir dönemeçe geldiğini dönemece geldiğini ve önemli bir noktada olduğunu ifade etmeliyim bunun devamı ve davanın nihayet olarak da olumlu sonuçlanmasını umut ediyoruz. Umut ediyoruz diyoruz çünkü ortada verilen cezanın haklı bir ceza olmadığını, ağır bir ceza olduğunu, hukuki bir dayanağının olmadığını, üstelik de açık radyo gibi bir radyonun e, e, 30 yıllık yayın politikasını iyile bağdaşmayacak bir suçlamayla böyle bir e, kararın verildiğini Biliyoruz. Ee, bütün bunların yasal dayanaklarını, anayasal dayanaklarını, ulusal üstü e, kuralları ve onların uygulanmasına ilişkin uluslararası mahkeme kararlarını biliyoruz. E, burada zaten böyle bir karar verilemezdi diyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı da doğru bir karardı diyoruz. Yapılan itirazın reddi kararı doğru bir karar diyoruz ama bütün buna rağmen umut ediyoruz diyoruz. Yani işte bu belli konular her şey açıkken e, yine de kesin bir şey söyleyememek e, kısa ve öz anlamıyla ve Açık Radyo'nun programlarından birisi olan hukuk güvenliği programının adında olduğu gibi hukuk güvenliğine aykırı bir şeydir bu. Hukuk güvenliği insanların, kurumların, şirketlerin, e, yaptığı şeylerin kendilerine ne gibi borçlar, ne gibi haklar doğuracağını önceden bilebilmelerini gerektirir. Hukuk güvenliği kişilerin ve de şimdi artık bazı şirketlerin veya tüzel kişilerin hangi fiillerinden dolayı kendilerine ne ceza verileceğini veya hangi fiillerinin asla suç olmadığı için cezaya e, müstahak olmadığını bilebilme e, imkanıdır. Ve bunları sağlayan bir hukuk düzeni ancak hukuk güvenliği sağlar. Bu bakımdan şimdi yüzde yüz yani bu dava lehimize biter. Bu davada en sonunda biz kazanırız. Bak nasıl oldu açık radyo açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı aldı. Ona yapılan itiraz reddoldu diye göğsümüzü gere gere konuşamıyoruz. Sadece umut etmek e, durumundayız. İyi olmasını istemek zorundayız. Bu hem açık radyo için çok önemli bir şey umut hem de Türkiye'deki ifade özgürlüğü ki demokrasinin demokratik toplumun en önemli özelliklerinden biri Türkiye'nin demokratik bir e, ülke olabilmesi yolunda e, önemli bir e, bir beklenti e, bu. Şimdi bu kadar söyleyebilirim. E, sanıyorum zamanımızda bize aynı zamanda doğdu. Doğru. Sormak istediğiniz evet. veya konuşmak istediğiniz bir şey varsa onu da ifade edeyim. Ee, Bahri Bey çok teşekkür ederim. Bir tek şeyi eklemek istedim ben de. Yani bu işin başından beri bizi gerçekten de hiç yalnız bırakmayan hem Türkiye'nin çok çeşitli akademisyenlerinden tutun yazarları, çizerleri ve hiç sıradan insanların muazzam bir desteği verdi. Aynı zamanda da uluslararası alanda da çok kuvvetli bir destek oldu. Hakların ve özgürlüklerin, basın ve ifade özgürlüğünün korunması açısından işte mesela Uluslararası Basın Enstitüsü IPI bu kararı kınadı Açık Radyo'nun lisansını iptal etme kararını ve pek çok imzasız koyan basın ve ifade özgürlüğü kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'nin yayın düzenleyicisi Rütü'nün bağımsız radyo istasyonu Açık Radyo'nun lisansını iptal etme kararını kınıyor diye mesajlar şeyler geldi mesajlar geldi mektuplar geldi. Ayrıca açık radyonun lisansının iptal edilmesine karşı büyük bir imza kampanyası da yürütüldü. Aralarında entelektüellerin, aydınların, yazarların, gazetecilerin ve siyasetçilerin de olduğu çok sayıda kişi imzacı oldu. Ayrıca da sayısız makale ve analizler de yayınlandı. Bunları tek tek toparlayıp Açık Radyomuz'un internet sitesinde de yerleştirme fırsatı da bulduk. Ve böylece 30 yıldır hep ve daima yurttaşın yanında diye mesela Açık Radyo kapatılamaz diye milletvekillerinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda da konuşan milletvekilleri de oldu. Yani büyük bir destek gördük. Hem sırada insanlardan hem de sıra dışı diyebileceğimiz hukukçuların da yanı sıra toplumda yalnız Türkiye'de değil uluslararası toplumda da çok önemli yerleri olan insanların da seslerini bu basın özgürlüğünden yana kullanmaları bizi çok mutlu etti. O yüzden onu da Söylemek istedim ben de. Size de çok teşekkür ediyorum. Evet, bütün biz de size teşekkür ediyoruz. Yani e, bazen e, müvekkilleri e, avukatlarının gırtlağını sıkar. <gülüyor> Ama siz bize hiç böyle bir e, ağır yük hissettirmediniz. Bütün avukat arkadaşlar da sizin bu, bu toleranslı e, süreçteki tutmamız Hı. nedeniyle e, yapacaklarını daha iyi yaptılar. Evet bu süreç içerisinde birçok akvisyen arkadaşın da fikirlerini, görüşlerini aldık. Hatta davamlı sonraki oldu. aşamalarında onların e, onların, onların e, hazırladıkları bazı belgeleri usul hukuku çerçevesinden e, e, bilimsel görüş olarak da davanın esasıyla ilgili sunacağız. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Bahri Bey. Devam yola devam. Evet. Hoşçakalın. Evet. Çok bütün, güzel. Bütün e, programdaki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.